Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nesta'înuhu ve na'ûzu ve ve Ve ve ve ve sallallahu ve ve şarkıl ömür mütesatı ha ve kulla mütesatın bildi ve kulla bildiğimiz zalalet ve kulla zalaletin filnar. Bizden olmayanlar şehrinde korku sebebiyle Allah'a isyan eden şeytana uyar başlığında kalmıştık. Allah Azze ve Celle, Alimran Suresi 175. ayetine mealen şöyle buyuruyor. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını kurt kurtur. Eğer gerçekten mümin kimseler, iman eden kimseler iseniz onlardan korkmayıp benden korkun. Şirk olan korku tazim, boyun eğme ve muhabbet ile birlikte bir mahluktan korkmaktır. Bir puttan veya bir ölüden tazim ve muhabbetle birlikte korkmak böyledir. Bir hastalık veya malına bir afet dokunması gibi istemediği bir şeyi onun dilemesi ve kudretiyle kendisine isabet etmesinden veya kendisine öfkelenmesinden, nimetlerini elinden zorla almasından korkarsa bu büyük şirktir. Zira korku ve tazim ibadetini Allah'tan başkasına yönlendirmiştir. Ve burada Allah'tan başkasının fayda ve zarar verebileceğine inanmak söz konusudur. Allah Teala'nın Hud Aleyhisselam'ın kavminden bahsederken zikrettiği şu hususlar bu türdendir. Hud Suresi 54-55. ayetlerinde mealin şöyle buyruluyor. Onlar dediler ki, bazı ilahlarımızın seni çarpmış olduklarını söylemekten başka bir şey demeyiz. Hud da demişti ki, ben Allah'ı şahit tutarım ve siz de şahit olun ki ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan uzağım. Hem onu bırakıp da ortak koştuklarınızdan. Öyleyse hep birden tuzak kurun, sonra da hiç bekletmeyin. Yani bu ayetlerde, yani geçmiş ümmetlerde de demek ki bazı insanlar Allah'ın dışında ilahen dinledikleri bazı varlıklardan böylesine bir korku içerisindeler. Yani işte ilahlar seni çarpar demeleri gibi. Böyle bir itikat dile getiriyor. Hud Aleyhisselam da e, tevhidin gereği olarak işte ne varsa başıma getirin eğer buna güçleri yetiyorsa diyerek bu meydanı okuyor. İbn-i Abbas R.a rivayet ediyor. Dımam bin Sâlebe R.a Müslüman olarak kavmine geldiğinde onlara şöyle dedi. Lat ve Uzza çirkin olsun. Onlar da sus ey Dımam, Baras hastalığına uğramaktan kork, deli olmaktan kork, cüzdan olmaktan kork dediler. Bunun üzerine o da size yazıklar olsun. Onlar ne fayda ne de zarar verebilirler dedi. Bunu Hasen Bilsinat'la İbn-i İshak Ahmet bin Anbel, Darimi, Ebu Davud hakim rivayet etmişler. Şeyh Elbani Fıkhuz Sire tahkikinde Hasen olduğunu söylemiştir. Buradan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği bazı kimselerin mesela Mughire bin Şubeydi yanlış hatırlamıyorsam radıyallahu bir kavmin Putlarını yıkmak üzere gönderiliyor. E, bu kavmin putları büyükçe bir ağaç, büyükçe bir odundan yapılma bir şeymiş e, ve bu kavim Müslüman olmuş aslında. Yani Müslüman olmuş Muharebin Şube, onların putlarını yıkacak, işte dinlerini anlatacak, tevhid anlatacak vesaire. Fakat Şirk olan şu korku halen onlarda mevcut. Yani bu bahsedilen korku. Muharebin Şube bu işi yapmaya yetindiğinde. Ee, onlar çok tedirgin oluyorlar. İşte aman bir zarar falan gelmesin. Yani Müslüman olmuşlar ama halen de şirk kalıntıları var. <gülüyor> Sana bir zarar dokundurur gibisine bir şeyler söylüyorlar. Ee, Muhreb'in bin Şube radıyallahu anh hamle yaptığı zaman o ara bir ayağı tökezliyor, düşecek gibi oluyor. Hemen o putun adını anarak işte o çarptı. Yani o eee <gülüyor> İntikamını aldı gibisinden bir şeyler söylüyorlar. Mugre şu Şube takmıyor onların bu söylediklerini ve indiriyor, yıkıyor. Böylece onların gönüllerindeki şey de zayil oluyor. Yani bu tip ilah edinmelerin olduğu toplumlarda kalplere etki eden şeyler söz konusu. Yine tasavvufçularda, bu ümmet içerisindeki şirke ehlinde de benzer itikadlar var. Burada zaten e, duman bin Sâleben, Lat ve Uğza çirkin olsun derken, Lat ve uza aslen salih kimseler, yani hayırsever kimseler, burada kastettiği bunların adına dikilen putlar, bunlara çirkin olsun diyor, yani onların ilahlarına bir nevi sövüyor. Onlar da işte hastalığa yakalanmaktan, yani onların seni çarpmalarından kork diyerek e, tehdit ediyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. Bir mahluktan ancak Allah Teala'nın gücünün yettiği bir şey sebebiyle korkmak şirk olan bir korkudur. Yani sadece Allah Azze ve Celle'nin, yani itikadımızda nedir? Fayda ve zarar vermek sadece Allah Azze ve Celle'dendir. İşte veya rızık verme, veya rızka mani olma, rızkı kesme, bütün bunlar esas itibariyle Allah Azze ve Celle'dendir. İşte bunlar sebebiyle kişinin bir mahluktan korkması büyük şirktir. Şirk olan bir korkudur. Bir mahlukun kendi dilemesi ve kudretiyle kendisine hastalık dokundurmasından korkmak böyledir. Mesela e, faydaya inanmak da böyle. Yani Mesela nazar boncuğu asan kimse, hadislerde gel üzere bu şirktir. Yani nazar boncuğu asmak. İnsanlar bu tip şeyleri bu eşyanın kendisinden kaynaklanan bir kuvvet sebebiyle olduğuna inandıklarından mı yapıyorlar? Yani nazar boncu asmanın manası nedir? Şerde, şer dinde bunların meşru olduğuna dair herhangi bir şey gelmemiş. Yani tavsiye edildiğine veya meşru olduğuna dair bir şey gelmemiş. Buna rağmen insanlar bunu asıyor. Niye? Çünkü bundan bir beklentileri var. Yani nazar değmesi haktır. Nazarın değmesinden koruyan şey bu nazar boncuğudur diye inanmalarından. Veya iğde asarlar bazen bazı çocuklara, bebeklere. İşte bunların cinleri kovduğundan veya çeşitli hastalıklardan koruduğuna inandıklarından bu tip şeyler yapıyorlar. Bu konuda ne bir ayet vardır, ne bir hadis vardır. Sadece halk arasında dönüp dolaşan gelenekten kaynaklı bazı batıl hurafe inanışlar vardır. Böyle bir inanışa inandığı için insan bunu takıyor. Bu hurafede aslında nedir? Allah'ın dışında bu şeylerin koruyucu olduğu, yani zararı defettiği inancı, bu inanç ona bağlanmış oluyor. Dolayısıyla bunu terk etmekte, mesela bu tür bir nazarlık bağlanmış bir çocuğu düşünün veya İde, hele bir de bunun zahiren bir şeyi görülmüşse, etkisi görülmüşse, buna bağlanan bir etki görülmüşse, mesela çocuk hastadır, bunalımdadır, sürekli ağlıyordur, İde'yi asarlar. Çocuk işte sakinleşir falan. Bir de böyle bir şey gördülerse itikadlar büsbütün sağlamlaşmıştır. Bunu kaldırmaya kalktığın zaman e, tepki verirler. İşte bu kalbe şirk olan korkunun yerleştiğini gösterir Allah muhafaza. E, böyle bir hadise Taberani'nin e, muceminde şöyle anlatılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerden birisi iman edip gelmişti. İman etmişti ama şöyle diyor. Eyalan Resulü diyor, biz koyunları götürmeye gittiğimizde e, yanımızda işte lat veya uz artık neyse bunların putlarını, timsallerini götürürdük de koyunların başından ayrılacağımız zaman diyor, bu putları dikerdik diyor, bizim yerimize bekçilik yapsın diye diyor. Ve dönüp baktığımızda diyor, bu şeylere bağlı, heykellere bağlı kurtlar görürdük diyor. Yani döndüklerinde koyunlara saldırmaması için güya bu putlar onları bağlamış gibi böyle bir manzara gördük. Buna ne diyeceksin diyor. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Allah Resulü Aleyhissatü vesselam diyor ki şeytan onlarla oynuyor. Yani şeytan şirki ümmet arasında yaygınlaştırmak için bu tip yardımlarda bulunur. Nitekim Halid bin Velid radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissatü vesselam onu Uzza putunu yıkmaya göndermişti. Nesai tefsirinde rivayet ediyor bunu. <gülüyor> Uza putunu yıkmaya gittiğinde yıkıp geldiğini zannediyor Halib bin Velid Ne gördün diye Allah Resulü Hiçbir şey görmedim. O zaman Uza'yı yıkmamışsın diyor. Git, işi tamamla gel diyor. Halib bin Velid bu sefer Uza putunu bulup yıkmaya kalktığında içinden çırılçıplak ihtiyar bir acuze kadının çıktığını görüyor. Onu öldürüyor. İşte olanları anlatıyor Allah Resulü. Ne. İşte şimdi yıkmışsın. O diyor, o bir şeytandı. Şeytanın avanesinden birisiydi diyor. Yani şeytan cinlerden birisiydi diyor. İnsanların uzaya olan şirki inanışlarını pekistirmek için görevliydi o putlarla ilgili diyor. Yani insanlar bu putlara böyle boşu boşuna haybiye e, it bağlamış değillerdi. E, tevhid bütün bunları reddetmeyi gerektiriyor. Böyle bir korkuda. Tazim de, varsa, tazim de varsa, saygı gösterme, bu da uluhiyet konusunda şirktir. Diğeri neydi? Rububiyette şirk. Yani fayda ve zarar verme konusu rububiyette şirktir. Yani rububiyet ve uluhiyeti tekrar izah edecek olursak, rububiyetle Allah'ın birlenmesi demek Allah Azze ve Celle'nin kendisine ait fiillerde Tek olduğuna inanmak, mesela yaratmak, rızık vermek, fayda vermek, zarar vermek, gözleri görür kılmak, kulağı iştir kılmak, hayat vermek, öldürmek, işte gökten yağmur indirmek, kainatı idare etmek. Bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin fiilleri. Allah Azze ve Celle'nin bu fiillerinde Allah'ı birlemek dediğimiz zaman tevhidi, Allah'ın rububiyette tevhidi oluyor. Yani onun sıfatlarında tevhidi, fiillerinde tevhidi. Uluhiyet tevhidi dediğimiz şey ise... Bizim, yani kulların fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemeleridir. Yani niyet ve maksatların e, yalnız Allah Azze ve Celle'ye halis kılınması. Biz dedik ki burada, işte onların bu mahlukun, herhangi bir mahlukun fayda veya zarar verdiğine, kendisine hastalık dokunduracağına veya buna benzer şeyler yapacağına inanmak hububiyetle şirktir. Burada mesela İbn-i Abbas Radyalama'nın rivayetinde, Duman bin Saleb'in olayında ve daha başka müşriklerden nakledilen bütün rivayetlerde gördüğümüz şey şu aslında. Yani Mekke müşriklerinde görülen. Bunlar fayda ve zarar vermeyi bu putlara bağlamıyorlardı. Yani bunlar fayda verir ve zarar verir demiyordu. Failin bu putlar olduğuna, bu putların işte adına dikilmiş şahıslar olduğuna inanmıyorlardı. Onlar mesela şu ifadede de olduğu gibi bir açıklık yok. Paras hastalığına uğramaktan korku. Deli olmaktan kork, cüzzam olmaktan kork diyor. Yani bu putlar seni cüzzam edecek değil. Allah'ın dostları diye inandıkları için bunları, Allah'ın yakın kulları diye inandıkları için, bunlar sebebiyle Allah seni baras hastalığına uğratır. Allah sana zarar verir, Allah sana fayda verir. Yani onlar rububiyette ortak koşmuyordu. Eğer böyle bir itikat varsa bu rububiyette de şirktir. Zamanımızda böyle bir şirk var maalesef. Yani bu zatların, mesela ölülerden yardım isteyenlerin, itikatlarında mesela Fethullah Gülen'in anlattığı gibi, işte falanca bir yerde, Sakarya'da mı diyor? Balıkesir'de Balık. Balık mi? Artık nereyse. Bir sel esnasında, sele kapılıp giderken yetişeceğim Hamza dedim diyor. Şehitlerin efendisinden yardım istedim diyor. O da işte ruhaniyetiyle yetişti beni kurtardı. Burada üç tevhid türü de tamamen ihlal edilmiştir. Yani üç konuda da, üç tevhid türünde de şirke girilmiştir bu anlattığı şeyde. Çünkü birincisi Allah'tan başkasının kendisini kurtardığını, fayda ve zarar verdiğini, böyle bir yetkiye sahip olduğuna inanması. Bunu dile getiriyor zaten. Hamza beni kurtar diyor. Bu rububiyette şirk. Yani Allah'ı birlememiş burada. İsim ve sıfatlarda yine şirkin olduğunu görüyoruz. Onun kendisini işittiğini söylüyor. İşitip yetiştiğini söylüyor. Bu isim ve sıfatla mesela semi olarak hakkıyla işleyen, hakkıyla gören, hakkıyla bilen haberdar olan bu sıfatlarında da Allah Azze ve Celle'yi birlememiştir burada. Yetiş ya Hamza demesi ise bu söz ise uluhiyette şirktir. Allah'tan gayrından böyle bir yardım talebi. Yalnız Allah'ın gücünün yettiği bir şeyi Allah'tan gayrından istemesi. Bakın sadece şu sözü söylese ama şu itikatları olmasa bu yine şirk. Şimdi Abdullah Bayındır'la Fatih Çatlak mıdır, nedir ee, bu müşriklerin savuncusu? Bunlar konuşurlarken şöyle bir diyalog geçiyor aralarında bir yerde. Mesela Medet-i diye bir şey geçiyor orada, Sufilerin ritüelleri, bu devran esnasında söyledikleri. medet Geylan. bu ne demek? Bu adam diyor ki, Sufilerin hocası, şeyhi olan müşrik, bu diyor, yahu diyor, burada onlarla itihad etmiyorlar, sadece bu bir parola aralarında diyor. Yoksa işte onların yardım ettiğine falan inanmıyor bunlar diyor. Onu külahımıza anlatsın da farz ederim ki inanmasınlar. Önemli değil. Bu zaten şu sözün kendisi uluhiyette şirktir. Yani böyle bir itikat olması gerekmiyor. İşte onlar yardıma gelecek falan filan. Ki bu itikatlar zaten savunuyorlar. Yani e, ölüler kabirlerinde e, diriden daha fazla tasarruf eder. Evliyaullah eğer ölürse bunların tasarrufu hayatlarındakinden daha keskindir diye zaten itikat ediyorlar. Bununla ilgili kitaplar yazıyorlar. Yani bu e, malumu, herkes tarafından bilinen bir vakayı reddetmekten başka bir şey değil bu adamın yaptığı da. Öyle bir itikat olmasa bile mücerre şu itikat zaten Mekkeli müşriklerin içine düştüğü şirkidir. Çünkü onlar ve ondan önceki müşrikler, Kur'an-ı Kerim'de şirkleri anlatılan müşrikler uluhiyet noktasında Allah'a orta koşurlardı Ve mesela İbrahim Aleyhisselam olsun, gerek Muhammed Aleyhisselatü olsun, kalimlerine tebliğ yaptıkları zaman, işte size hiçbir fayda ve zarar vermeyen şu şeylere niye ibadet ediyorsunuz, bu peygamberler. Onların cevabı ise biz atalarımızı hangi yolda bulduysak ona uyuyoruz. Onların başka bir sözleri yoktu bak. Atalarımızı bulduğumuz şeye uyuyoruz. Yani bunlar fayda verir, zarar verir. Sen nasıl Evliyaullah'ın tasarrufunu inkar edersin demiyorlardı. Şimdikiler diyor ama. Yani demek ki şimdikilere e, uluiyet şirkine bir de rububiyet şirki eklenmiş. İşte dolaylı yoldan isim sıfat tevhidi de e, zaten bunlardan birine müncer oluyor illahi. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ya rububiyet ile alakalı ya uluhiyet ile alakalı veya her ikisiyle alakalıdır. İttiba tevhidini zaten hiç burada gündeme getirmiyoruz. Çünkü ittiba tevhidi olsa böyle sapıklıklara hiç gidilmez. Mesela en basitinden, kardeşim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dinlerin en doğrusunu, yolların en doğrusunu getirmemiş midir? Yani ibadet konusunda da, her konuda da, davranışlar konusunda da en güzel örnek o değil mi? Elbette o diyor, diyecekler. Öyle diyorlar. Peki ama mesela şefaat ya Resulallah sözünü siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da görüyor musunuz? Yok veya falanın yüzü su ifadesini görüyor musunuz? Yani böyle bir ifade yok. Ee, halen de mesela cehaletlerini mazur gördüğümüz Sufi tayfesi, e, bunlar Nebi ve Vesselam'dan rivayet edilen, ona nispet edilen bazı zayıf rivayetlere dayandıkları için e, bunu savunmaya devam ediyorlar. E, bunlar mazur olan kesim. Allah katında mazurlar mıdır, değil midir? Onu Allah hükmeyecek Fakat dünya hükmü bakımından bunlar mazur görülen kimseler. Neden? Çünkü mesela Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 3. ayetinde e, müşriklerin durumunu şöyle anlatıyor. Onlar derler ki, biz bunlara, yani Lata, Uzza'ya, benzerlerine, bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Yani onlar ibadet ediyorlar. İbadet ettiklerini itiraf ediyorlar. Bakın ibadet, şirkleri sadece ibadette. Rububiyetinde değiller. Yani bunlara itikad etmiyorlar. İtikadları ne peki? Bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırırsın. İtikatları bu. Ve ibadet ettiklerini itiraf ediyorlar. Yani şirk koştuklarına aslında itiraf ediyorlar. Saat Suresi 5. ayetinde geçtiği gibi yoksa ilahları tek bir ilah mı yaptı? İtirazları böyle. Yani birden fazla Allah'tan başka ilahlar İtikad ediyorlar. Yaptıkları şeyin bu olduğunu itiraf ediyor bunlar. Biliyorlar çünkü şirk koştuklarını. Bunlar ise bugün günümüzdeki şirk koşanlar ise bunu itiraf etmiyorlar ve bilmiyorlar da hakikatin. Çünkü ne ilah manasının içeriğini biliyorlar, ne ibadet kelimesinin içeriğini biliyorlar. Yaptıkları şeyi ibadet demiyorlar. Mesela Rabtan şirk olduğunu anlatmaya kalktığınızda, yahu diyor bu niye şirk olsun diyor, sen hiç anneni babanı düşünmüyor mu diye böyle saçma sapan, mesela Nihat Hatipoğlu söylediği gibi, böyle saçma sapan şeyler getiriyor. Ama hiç kimse herhalde annesini babasını işte abdest alıp kıbleye dönüp bir tam bir huşu içerisinde düşünmez değil mi? Kim bunu yaparsa annesinin babasını şirk koşmuş olur, bu da şirk olur. Ama anne babayı düşünmek veya sevdiğini düşünmesi kişinin, bu gayet sıradan bir şeydir. Fakat bunu ibadet formunda yapmak başka bir şey. Yani bunlar bilinen şeyler. İ i̇badet ettiklerini itiraf etmiyorlar yani, kabul etmiyorlar. Bazısı gerçekten bilmiyor. İlah kelimesinin manasını bilmiyor. Yani, e, rububiyetinde ortak koşmayla beraber bunu yapmalarına rağmen, bakın, bunu yapıyorlar bu übübiyette ortak koşuyorlar. O de ortak koşuyorlar. Yani itikad olarak, amel olarak bunu gerçekleştiriyorlar. Bu şirkin içine düşüyorlar. Fakat diyorlar ki, biz ona Allah demiyoruz ki diyor. Yani biz kendisinden yardım istediğimiz bu varlığa Allah demiyoruz ki. Allah desek tamam diyor. Hayır Allah demen gerekmez ona. Yani Mekkeli müşrikler de ona Allah demiyordu zaten. latte Uza Allah'ın kendisidir demiyordu zaten. Yani Allah Azze ve Celle'nin Resulünü kendilerine harp etmek üzere gönderildiği kimseler, onlar da taptıkları varlıklara, ibadet ettikleri varlıklara bu Allah'tır demiyorlardı. Ama ne diyorlardı? İlah diyorlardı. O zaman bizim ilah kelimesini doğru anlamaya ihtiyacımız var. İlah, e, biz şimdi korku vasfını işliyoruz. Biraz sonra sevgi vasfını da işleyeceğiz. İki vasıfla kendisine boyun eğilen şeydir tazim edilen, saygı gösterilen şeydir. Bu iki vasıf, birisi korku, birisi sevgi. Sevgi ve korkunun bir arada olmasıdır. Kişi sevgi ve tazimle, korkuyla bir varlığa yöneldiği zaman ona ilah edilmiş olur, ona ilah desin veya demesin. Mekkeli müşrikler işte itiraf ediyordu, bu yüzden onlar kafir ediler, müşrik Bugün Müslüman olduğunu söyleyenler, la ilahe illallah diyen, yani Allah'tan başka ilah tanımam demelerine rağmen, İlah kelimesinin içeriğiyle Allah'tan başka bir varlığı ilah edinmelerine rağmen hayır o ilah değil diye yaptıkları şeyi istinkar eden kimseler söz konusu. İşte bu da tekrin öndeki manilerden birisi. Yani tevil içerisindeler. Biz buna ilah demiyoruz. Sen de deme. Allah Azze ve Celle buyurur ki la taddu Allahi ilaha Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme. Veya diğer bazı ayetlerde sizin bu seslendiğiniz varlıklar yarattı mı? Yaratıcı mıdır? Bunun gibi rububiyetiyle ilgili şeyleri öne sürüyor Allah Azze ve Celle şirkten sakındırırken. Yaratıcı mıdırlar? Ha, şimdi sufilere sorun. Sizin seslendiğiniz varlıklar yaratıcı mı? Değil. Yani bunu itiraf ederler. Başka bir yol yok zaten. Yaratıcı mı bunlar? İşte Allah Azze ve Celle bu kadar net kitabında aslında şirke reddiyesini vermiştir. Allah'ın kitabında bu konuda en net şeylerden birisi, kucetlerden birisidir bu. Sizin yalvardığınız bu varlıklar yaratıcı mıdır? Neyi yaratmışlar? Haydi bir e, sineğin kanadını yaratsınlar, bir zar yaratsınlar diyor, bir çekirdeğin zarını yaratsınlar. Buna kadir değillerdir. Demek ki Allah'tan başka kendisine seslenilen varlık, ben ona ilah deyim veya demeyeyim, dua ettiğim, yani ibadet maksatlı, sevgiye tazimle yöneldiğim, böyle seslendiğim mi varlık, ben ona ilah desem de demesem de Allah Azze ve Celle ona Allah'ın dışında bir ilah diyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanların korkusu sizden birini gördüğü veya bildiği bir hakkı söylemekten alıkoymaz. Bu hadisi sahip-i isnatla, tayali ise Ahmet bin Amber, İmnebit Dünya El Emru Bil maruf da rivayet etmişler. Şeyh el bani es da sayı olduğunu da Burada yine e, korku meselesiyle ilgili e, bir uyarı var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. İnsanların korkusu. Yukarıda tarif ederken şirk olan korkuyu ne demiştik? Mahluktan birinden gelecek bir zararı Allah Azze ve Celle'den gelecek olanla fayda veya zararla denk tutmak. Bu şirktir işte. İnsanların korkusu. Mesela insanlar ne yaparlar sen hakkı söylediğin zaman? Gördüğün ve bildiğin bir hakkı söylediğin zaman. Ne yaparlar? Ya söverler, ya döverler, ya işkence ederler, ya hapsederler veya buna benzer şeyler yaparlar. Ben de, ben de, ben de. Bu gibi şeyler yaparlar. Allah Azze ve Celle rahmetinin genişliğinden dolayı bu ümmete bir kolaylık vermiştir bu konuda. Yani bu emri maruf-i nehyanın münker konularında. Yani bir münkeri gördü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi eğer gücün yetiyorsa eline karşı çık. Buna gücün yetmiyorsa dilinle. Buna da gücün yetmiyorsa kalbinle buz et. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada buyuruyor ki gördüğü ve bildiği hakkı söylemekten alıkoymasın. Yani burada tevhide yönlendiriyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle'nin bu korkuda birlenmesine. Yani sen Allah'tan kork. Çünkü cennetin, cehennemin sahibi o. İnsanlar sana ne yapsa Allah Azze ve Celle'nin azab hiçbir şey ifade etmez. Bununla birlikte bakın şeriat bir kolaylık veriyor insanlara. Diyor ki e, ikrah halinde onlardan korkmanız halinde yani gerçekten e, ikrah-ı mülci deniliyor buna. Her ikrah değil. Her korku değil. İkrah-ı Mesela i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten gelen sayh diyor ki ben birkaç kamçı yememek için onların istedikleri şeyi söyleyebilirim diyor. Yani böyle bir durumla kal, karşı karşıya kaldığında şeriatta ruhsat vardır. Ruhsat. Yani şu hadis bu ruhsatı iptal etmiyor. Yani insanların korkusu sizden birinin gördüğü hakkı söylemekten alıkoymaz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki bizi azimet olana yönlendiriyor. Çünkü işkenceye de uğrasan, zulme de uğrasan, e, sövme, kötülenme, dövülme gibi e, musibetlere bile uğrasan bunlar azimettir. Bu övülmüştür. Nitekim Bilal radıyallahu anh, Nahl suresi 106. ayetinin nazil olduğu bildirilmesine rağmen söylediğinde ısrar etmiştir. Devam etmiştir. Yani azimet olana. Yani e, bir vacibin terkine veya bir haramı işlemeye götüren korku, haram olan bir korkudur. Yani aslında şirk ve irtibatlı olmasına rağmen şeriat buna haram olan korku mertebesinde nitelemiştir. Hayatta olan bir kimsenin malına veya bedenine zarar vermesinden korkan kimse de olduğu gibi. Bu korku hakiki olmayıp kuruntu kaynaklı bir korkudur. Bu az bir fiil karşısında korkudur. Bununla beraber vacibin terki veya haram işlemek caiz değildir. Yani kişi fıtrat icabı bu tip şeylerden korkabilir, bunlardan korkuya düşebilir. Ama Allah'ın emrini yerine getirmeye, bir farzı, bir vacibi e, terk etmeye veya haram işlemeye sebebiyet veriyorsa, böyle bir korku demek ki neticesine göre e, hüküm alıyor. İyiliği emretmeyi ve kötülüğü yasaklamayı isyankarların dil uzatmasından ya da küçük bir eziyetten korkarak terk eden veya zalimden korkarak haramlar işleyen imanlar zayıf birçok kimsenin durumu budur. Yani bu iman zayıfından kaynaklı fısklar, günahlardır. Bu korku hakikati olmayan kuruntu kaynaklı korkudur. Hakiki fakat az bir korku olsa bu sebeple vacibi terk etmek ya da haram işlemek caiz olmaz. Nitekim ilim ehli ikrah yani zorlama ve korku meselelerinde vacibin terkinin ya da haram işlemenin caiz olduğu zararı yani ruhsatı gerektiren zararı, ölü, organın kesilmesi, çok miktarda malının telef edilmesi, uzun süreli hapis veya can yakıcı dayak gibi büyük zararlar olarak açıklamışlardır. Malın az bir kısmının telefi, hakarete uğramak gibi büyük olmayan zararlar sebebiyle haram işlemek veya vacibi terk etmek caiz olmaz. Bilakis Müslüman buna tahammül etmesi gerekir. Yine bir vacibi terk etmediği takdirde ya da bir haramı işlemediği takdirde galip zanına göre korktuğu bir şeye düşmek gibi şartlar burada aranır. Evet. Sevgili Allah'a ortak koşan bizden değildir. Bunun mukabili korkun mukabili Allah Azze ve Celle Bakara 165. ayetinde şöyle buyurmuştur. İnsanlar içinde bir takım kimseler vardır ki Allah'tan başkasına ona ortak edinip Onları Allah sever gibi severler. Bakara 165 Şirk olan sevgi, bir yaratılmışı boyun eğme ve tazim ile birlikte sevmektir. Bu Allah'tan başkasına yönlendirilmesi caiz olmayan, kulluk olan bir sevgidir. Kim bunu Allah'tan başkasına yönlendirirse, büyük şirke düşmüş olur. Hafızı bin Kayyım aşktan bahsederken şöyle demiştir. Bunun kısımları vardır. Bazen maşukunu yani aşık olduğu kimseyi Allah'ı sever gibi sevdiğinden küfür olur. Kalbinde Allah'ın sevgisinden daha büyük bir sevgi olursa peki nasıl olur? Bu aşkın sahibini Allah bağışlamaz. Yani sevdiğini Allah'tan daha fazla sevmesi. Zira bu en büyük şirklerdendir. Şirk ve küfür olan bu aşkın alameti aşığın maşukunun rızasını Rabbinin rızasının önüne geçirmesidir. Aşıklardan çoğu kalbinde maşkundan başkasına yer kalmadığını kesin olarak açıklarlar. Yani kalbinin tamamen o aşk olduğu varlığın, kişinin sevgisi kapladığını dile getirilir. Aşk şiirlerinde bunları çokça görmek mümkün. Hatta maşko kalbine tamamen sahip olur. Böylece her bakımdan maşkuna halis bir kul olur. Nitekim Halik, Yaratıcı Azze ve Celle, yarattıklarından böylesi bir kulluğa razı olur. Yani Allah kullarından böyle bir kulluk ister. Zira kulluk, sevgiye boyun eğmenin kemalidir. Bu kimse sevgisinin, itaatinin ve zilletinin kuvvetinden maaşkuluna gark olmuştur. Hakiki kulluğunu ona vermiştir. Bir şarkıcıyı veya bir oyuncuyu aşırı derecede severek ona tazim eden kimse de bu şirke düşmektedir. Böylece sevdiği kimseye olan tazimi kendisini ona boyun eğmeye götürür. Bunu futbol fanatikliği gibi veya herhangi bir şarkacının veya e, grupların fanatikliğinde görebilirsiniz. Mesela Allah için e, kendisine harcama yapması veya e, malıyla, canıyla herhangi bir şekilde e, gayret göstermesi istendiğinde gayet tembel uyuşuk görürsün. Yani Allah'ın rızasına talip olmaz. Ama takımı, mesela veya milli takım olsun veya herhangi bir futbol takımı olsun galip geldiğinde hadi tur atalım denildiğinde ne paraya kıyar yani ne paranın gözün yaşına bakar ne malının ne canının icabında burada ölenler oluyor yani her türlü şeyini bu konuda harcayabiliyor insan bu da işte kalbe hakim olan sevgi yani ilah edilmenin bir türüdür şarkıcılara futbolculara olan hayranlık da işte bunun gibi bir şey Çekim kuvvetini yeryüzüne nispet edenler ateistlere benzer. Yerçekim denilen olay. Yahudi fizikçi Isaac Newton'ın çekim teorisi konusunda söylediği şeyler etkiyi kainatın kendine nispet etmeyi ve kainatın ezeli ve ebedi olduğu iklasının <gülüyor> içermesi bakımından sabıklık ve şirktir. Yani eskiden e, okuyanlar varsa okullarda tabiat ana ifadesini çok kullanırlardı hayat bilgisi derslerinde. Tabiat ana, doğa ana, doğa kanunları. Yani bunlar aslında Allah'ın dışında e, esasında ateistlerin, yani Allah'ı inkar eden kimselerin uydurduğu şeyler. Isaac Newton'ın yer çekimi demesi de e, bununla alakalı esasında. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmüyor musun Allah, yeryüzündeki her şeyi ve kendi emriyle denizde yüzen gemileri size boyun eğdirmiştir. Keza izin olmaksın yer üzerine düşmemesi için göğü de tutmaktadır. Hayd Suresi 65. Ayet. i̇bn Kesir şöyle demiştir. Buyruğu olmadıkça göğü yerin üzerine düşmemesi için o tutar. Allah Azze ve Celle tutar. Şayet dileyip göğe izin vermiş olsaydı, yeryüzüne düşer ve oradakileri helak ederdi. Demek ki bu yer çekiminden kaynaklı bir şey değil. Kainatı Allah Azze ve Celle'nin tasarrufu ve kudretiyle idare etmesinden kaynaklı bir şeydir. Fakat lütfu, rahmeti ve kudretinden olarak göğü buyruğu olmadıkça yeryüzüne düşmemesi için o tutar. Fatır 41. ayetinde şöyle buyrulur. Yerlerinden oynamamaları için gökleri ve yeri Allah tutmaktadır. Onlar yerlerinden oynarsa Allah'tan başka hiç kimse onları tutamaz. Allah Teala... Yine şu ayette kullarına onları yeryüzünde mekan tutmalarını sağlayarak nimette bulunduğunu zikrediyor. Ahkaf 26. ayetinde. Oysa onları sizi yerleştirmediğimiz yerlere yerleştirmiştik. Onlara kulaklar, gözleri ve kalpleri vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri ve ne de kalpleri onlara hiçbir fayda sağlayamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Allah ettikleri şey de kendilerini kuşatıverdi. Yunus 22. ayetinde sizi karada ve denizde yürüten O'dur buyurulmuştur. Yani işte Newton yer çekimi teorisini ortaya koymuş. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini ortaya koymuş. Yani suyu suyun kaldırma kuvveti değil bu Allah Azze ve Celle'nin kudretidir. Ee, bu da diğer de yer çekimi değil Allah Azze ve Celle'nin semadan yerleri idare etmesidir. İbrahim 33. ayetinde şöyle buyrulur. Yörüngelerinde biteviye hareket eden güneşi ve ayı, gece ile gündüzü sizin istifadenize sunan Allah'tır. Fizik felsefecilerinin teorilerine aldananlar, allah Teala'nın rububiyetine, kainatı ve yerçekimine ortak koşmaya başlıyorlar. Yani, Doğa ana demeleri bundan. Bu kainatı Allah'ın rububiyetine ortak koşuyorlar. İşte karşı çıktığımız şey, bu cazibe kuvvetinin, yani çekim kuvvetinin ezeli ve ebedi diye nitelenerek... Allah'a ortak koşulan tabiate nispet edilmesidir Allah Teala şöyle buyurur Nahil 79'da Gök boşluğunda Allah'ın emrine boyun eğmiş Kuşu görmüyorlar mı Onları Allah'tan başka hiçbir şey orada tutmaz Bunda da iman eden kimseler için ibretler vardır Yer çekimi teorisinin Batıl olduğunu gösteren diğer ayetler şu şekilde Secde 5. ayetinde Gökten yere, semadan yere Bütün işleri o tanzim eder Sonra sizin saydığınızla süresi bin sene olan bir günde işler ona yükselir. Rahman 29. Göklerde ve yerde olan herkes ondan ister. O da her gün bir iştedir. İlahi tedbir bize üzerimizden gelmektedir. Zira Allah Teala arz üzerine istiba etmiştir. Yer çekimi ise yerin içindendir. Bu teori sahiplerinin iddialarının batıl oluşuna bu yeter. Şayet yer çekimi iddiası doğru kabul edilirse. Allah Teala'nın insanlar için arşu üzerinden tedbiri inkar edilmiş olur. Bu da Allah'ın varlığını inkar demektir. Buna dikkat edilmesi gerekir. Yine yerçekiminin olmadığını gösteren huslardan biri, yağmur yağdığı ve bitkiler çıktığı zaman yerin yarılmasıdır. Yani yerden bitki nasıl çıkıyor? Allah Teala şöyle buyuruyor, Dönüşü olan göğe ve yarılan yere yemin ederim. Tarık 11-12. ayetleri. Biz yer çekiminin de Allah'tan olduğunu söylüyoruz. Buna neden karşı çıkılıyor denilirse, bunun cevabı şöyledir. Bizler yerden çekenin Allah Teala olduğunu söylemek için şer'i bir delile muhtacız. Böyle de bir delil yoktur. Bilakis de aykırıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle gökten yere doğru tedbir ettiğini bildiriyor. Bizler kendi sapıklıklarını ispat etmeye çalışan kafirlerin teorilerini doğru kabul edemeyiz. Bundan Allah'a sığınırız. Mahluka, tabiat ve mahlukatta tabiat ve kuvvetin bulunduğu doğrudur. Lakin bunun böyle olması, kuruntu ve tahminlerin gerçek olduğunu ispat etmez. Bu ancak şer'an, yani dinen ve aklen muteber delillerle ispatlanabilir. Evet. Dinler arası diyaloğa çağıranlar münafıklara benzer. Münafıklar son günlerde kafirce bir davet olan dinler arası diyalog çağrısını yaygınlaştırmışlardır. Bunun neticesinde Yahudi ve Hristiyanların tekfir edilmesi hususunda şüphe eden, hatta onları cennetlik sayan bir takım yığınlar oluşturulması hedeflenmiştir. Böylelikle İslam'ın dostluk ve düşmanlık, velâ ve berâ, cihat, batılı reddetme gibi ilkeleri geçersiz sayılacak, camilerin yanına kilise ve sinagoglar açılacak, mushafların yanına tahrif olmuş İncil ve Tevrat müsalları basılacak, akıllarınca kurt kardeşlerin sofrasına kuzu takdim edilecektir. Allah bizleri İslam'a tuzak kurmaya çalışanların şerrinden korusun. Tevbe suresi 29. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla ve hak dini din edinmeyenlerle Boyun eğip kendi elleriyle hakir bir şekilde cizye verinceye kadar savaşın. Nisa 150-151. ayetlerinde de şöyle buyurulur. Allah ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ve peygamberleri arasını açmak isteyenler, bazılarına inanır, bazılarını da inkar ederiz diyenler ve iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler, işte gerçekten kafir olanlar bunlardır. Ve biz böyle kafirler için zelledici bir azap hazırladık. Allah Azze ve Celle burada peygamberler arasında ayrım yapmanın yani bazılarına iman edip bazılarına iman etmemenin kafirlik olduğunu açıkça bildiriyor. Yani bütün peygamberlere kişi iman etmedikçe o kafirdir. Dinler arası diyalog nedir peki? Şimdi düşünün, dini e, en başından ele alacak olursak Allah Azze ve Celle katında bir tane din vardır. Alimran 19. ayetinde belirtildiği gibi bu da İslam'dır. İnneti ne? İslam. Allah katında din İslam'dır. Et din. Yani geçerli din İslam'dır. İsa Aleyhisselam İslam'a çağırdı. Musa Aleyhisselam İslam'a çağırdı. Bütün peygamberler hep aynı dine çağırdı. Yani hadiste de belirtildiği gibi. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın davetine icabet edenler Müslümanlar idiler. Onların adı Müslümanlar idi. Fakat İsa Aleyhisselam gönderilince İsa Aleyhisselam'a iman etmeyenlere Yahudiler denildi. İsa Aleyhisselam'a iman eden önceki Yahudiler, yani Musa Aleyhisselam'a iman edenler ise Müslüman olarak kalmaya devam ettiler. İsa Aleyhisselam'a iman ederek. Etmeyenler ise kafir Yahudiler oldular. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderildiğinde ise, İsa Aleyhisselam'a iman edenler Müslümanlar idi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da iman edenler Müslüman olarak kalmaya devam ettiler. İman etmeyenler ise Nasara, yani biz Hristiyan diyoruz, Hristiyanlar olarak kaldılar. Yani onlar kafirlerdir. Peki dinler arası diyalog nedir? Kaç tane din var ki dinlerin arasında diyalog olsun? Allah katında din İslam'dır diyor Allah azze ve celle. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani onların dinini geçerli sayılması. Hani bu siyasi şeyde e, siyasi kulvarda ülkeleri işte tanıma vardır. Birisi mesela devlet olduğunu iddia eder. Onu tanıyan başka bir devlet olursa o artık ülke olur. Kendi başına müstakil, bağımsız, otonom bir ülke olur. Bunu sağlamaktır bunun arkasındaki. Yani o batıl görülme it kadının sona erdirilmesi. Bunun neticesinde, bu çağrıların, bu davetlerin neticesinde mesela Fethullah Gülen e, bunun sadece birisi. Tayyip bir bir başkasıydı. Yani Büyük Orta Doğu Projesi e, içerisinde bu da var. Çünkü mesela Avrupa Birliği kararları içerisinde kiliselerin açılması teklif edildi. Hatta parası da Avrupa Birliği tarafından sağlandı. Türkiye'de bütün kiliseler Aktif, faal hale getirildi. Dinler arası diyalog çalışmalarına sıcak bakıldı. Diğer bir sacağı, ayağı, İskender evli nasıl oluydu? Fakat o ok erken patladı. Yani bu e, şehvetine yenik düştü. İşte olaylar çıktı falan. Erken patladı o. E, şu an ama halen bunlara devam ediyorlar. Herhalde sanki onun yerine adından oktarı mı koydular, ne yaptılar? E, yani bunu bu şekilde destekleyerek devam ediyorlar bu itikatlarını. Bunlar ne yaptılar peki? En işlerinde ehven gözüken Fetullahçılar Yani diğerleri din iman tanımıyor zaten malumunuz olduğu üzere. Ahlaktan sıyrılmış. Fethullahçılar veya hükümet. Mesela hükümetin kanunlar arasında şu kanun çıktı. Daha önce e, mescit geçiyordu anayasada. Mescitlerle ilgili bir kanun vardı. Bu mescit ifadesi ibadethane diye değiştirildi ibadet yerleri diye değiştirildi. Yani bu dinler arası diyalog şeyine tamamen bir intibak, kanunen de sağlandı. gelir planda çok fazla oyunlar döndürüldü. Mesela e, AKP hükümetinin başından beri mesela ilk dinler din işlerinden sonra devlet bakanı Mehmet Aydın yapıldı. AKP zamanında. Mehmet Aydın'la mesela şeyin Recep Tayyip Erdoğan'ın veya onun camiasının ne alakası olabilir? Aslında pek bir alakası yok. Avrupa Birliği'nin istediği o. Mehmet Aydın nedir peki? Mehmet Aydın ilahiyatçı, kelamcı, felsefeci, zındık. Nasıl bir zındık? Şöyle, şu sözü söyleyen bir zındık. Demişler ki diyor, fakir kitaplarında böyle bir kayda geçer. İşte, e, Nas'ın var olduğu yerde iştihada mesa yoktur. Yani ne demek? Eğer bir konuda nas varsa, Kur'an'dan, sünnetten nas varsa o konuda iştahat yapılmaz. İttifak edilen bir kaydı. Hayır efendim böyle değil aslında. İştahı da burada da mesa vardır. Bunu açıkça söyleyen birisi. Yani Kur'an'dan, sünnetten nas bile olsa burada biz iştahat edebiliriz. Yeni şekillendirmeler yapabiliriz diyen birisiydi bakan olmadan önce. Bakan yapıldı. Ne oldu? İznik'te, İzmit'te, İstanbul'a, Abant'ta bir konsil toplandı. Bu konsilde konuşulan şey şu. Mehmet Aydın'ın konuşmasının içeriği şu: Yahudiler ve Hristiyanlar o dostlarımız, Avrupalı dostlarımız diyorlar. Diyorlar ki diyor bize, Müslüman bir erkek Yahudi ve Hristiyan kadına evlenebiliyor. Dinimizde var bu. Ama diyor, Hristiyan bir erkek veya Yahudi bir erkek Müslüman bir kadına evlenemiyor diyor. Avrupa Birliği'ne bunu aşmalıkça giremezsiniz diyor. Böyle diyorlar diyor. Bizim diyor bunu aşabilmemiz için diyor mümtehine onca ayetini geçmemiz lazım diyor. Yani bunu tevil etmemiz lazım. Niye? Mümtehine onca ayeti çok net bir şekilde bunu engelliyor. Bunu teklif ediyor. Bütün ilahiyatları imza atıyor. Bir, bir tane kişi hariç. O da başka bir zındık. Yaşar Nuri. Yaşar Nuri peki... Bu kafada olan, daha dün kitaplarında, yani Kur'an'daki İslam gibi kitabında falan, Yahudilerin, Hristiyanların cennetlik olabileceğini söyleyen bir adam olmasına rağmen neden itiraz etti? Adam tamamen milliyetçi duygularla itiraz etti. Yani bunu siyasi bir mesele olarak ele alıp böyle itiraz etti. Neden <gülüyor> Bilmiyorum artık. Yani hakiki sebebini Allah bilir ama söylem olarak böyle. Yani milliyetçi gerekçeler. Yani bunu e, devletler arası din edinme falan. Bu hükümet tarafından bu tip şeyler, balaveriler dönüyor. Hükümetin yaptığı e, bir şekilde böyle devam ediyor. Fethullahçılara gelince, bunlar, bunların yazarları, ilahiyatçıları. Mesela e, bir ara neydi şu adamın adı? Abdullah Feyzi Kocayer miydi Bukhari Müslümi tecrübe eder Yok, Abdullah Feyzi Kocayer. Buhari ve Müslim muhtasarlarını tercüme eden adam. Bu mesela bu adamın tercümesinde Fatiha Suresi'nin sondaki "Ğayril bir aleyhim veled ayetini işte e, Yahudiler ve Hristiyanlar diye tercüme ettiği için basında ver yalan ettiler. İşte bu Yahudilere Hristiyanlara hakaret ettirdiğinde var mı böyle bir şey diyerek gündem oluşturmaya çalıştırdılar. Böyle şeyler yaptılar. Kendileri İhlas Suresi'ni okumaktan çekindiler Yahudilerin, Hristiyanların yanında e, müritlerine fetvaçılar bunu okumayı yasakladılar. Niye? Çünkü dinler arası diyalog şeyine e, engel olacak bu. Nerede bir kilisede bunların götürdükleri bir adam ezan okuyor. Ezanı okurken eşhedenle ilahillallah diyor. Tamam. Ondan sonra hayırlessalata geçiyor. Yani eşhedenle Muhammed'en Resulullah Bunlar okunmadan geçiliyor. Niye? İşte Yahudi Hristiyanlara şirin gözükülecek. Bu atlanacak. Ezan böyle kırpılıyor. Gazetelerinde, zaman gazetesinde şu haber veriliyor. Dinler arası diyalog meyvesini verdi. Nasıl? İşte Mardin'de bir kız, Müslüman bir kız, Hristiyan birisiyle evlenmiş. Bunda dinler arası diyalog meyvesi diye haber yapıyorlar. Yani bunun gibi bir sürü tuzaklar. Bunun arkasında... Ee, on emir, on esas dedikleri, yani bütün dinlerin ortak ittifak ettikleri kurallar etrafında birleşmek e, düşüncesi var. Bunu da şöyle süslüyorlar. İşte Allah Azze ve Celle ayetinde buyuruyor, Ali İmran suresinde, Ya ehl kitap, te'alev ila kelimetin seva'u beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda ortak olan kelimeye gelin. Ne bu? Hiçbirimiz bir diğerimizi ilah edilmesin. Kulluk etmeyelim birbirimize. La ilahe illallah kelimesine gelin. Bunu kullanarak ne yaptılar? bu dinler arası diyaloğu delilendirmeye çalıştılar. Aramızdaki ortak kelime ne? Aramızdaki ortak kelime La ilahe illallah. Yani İslam'dır. Bu sözün gereğine uyun. Yani bu ehl kitaba bir çağrıdır. Halen kıyamet gününe kadar devam edecek bir çağrıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu ayete muhatap değil miydi? Dinler arası diyalog olarak ne yaptı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Mesela bu ayeti yazıp Hirakli'ye gönderdi. Yani Hirakli'nin durumu ne oldu? Ne oldu? Veya başkalarına gönderir, diğerlerine gönderir. Bunların durumu ne oldu? Sahabeler bu dinler arası diyalog eğer bu ayette emrediliyorsa ne yaptılar? Şu ayetler nasıl görmezden gelinir? Yani Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı edeceğiz? Yani şu ayeti inkar ederek bu ayete iman edilemez. Tevbe 29 Nisa 150-151 Yani ona kafir diyeceksin. Yani Yahudilerin, Hristiyanların kafir olduğunu, cennetlik olduklarını söylemek bizim boynumuza borç. Nisa 136. ayet Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne ve Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara imanda sebat edin, iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret bününü inkar ederse, o takdirde doğrusu haktan uzak bir dalaletle sapmış olur. Burada bir peygamber inkarı var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın inkarı var. Adamlar çıkıp işte La İlahe Allah dedim mi Muhammedun Resulullah demese dahi işte cennetlik olabilir falan filan böyle söylemleri e, getirdiler. Yaptıkları filmlerde bu konuları işlediler. Yani e, filmlerin büyük bir etkisi var malumunuz olduğu üzere. Hollywood filmleri veya da başka e, yapımlar. E, bunlardan birisi Türkiye'de de çok fazla film yapan filmlerden birisi neydi? Benim adım Ham. Yani yaygın e, yani çok satan filmlerden birisi galiba. Çok gösterime giren filmlerden birisi. Bu filmde de aynı şey işleniyor. Yani dinler arası diyalog düşüncesi. Bir takım hissi e, vurgular yapılarak, hissiyatlar kullanılarak bunlar işleniyor. Film sektörü e, bu tip şeylerin Revaç bulması için en önemli silahlardan birisi. Bu ayetin hemen arkasına yani Nisa 137. ayetinde şöyle buyurulur: Şüpheski iman edip sonra inkar edenler, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarında aşırı gidenler yok mu? Bu inkarlarında devam ettikleri müddetçe Allah onları ne bağışlayacak, ne de doğru yola iletecektir. İşte El Kitabın hükmü Allah Azze ve Celle'nin Kitabında budur. Bunlar iman etmedikçe, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmedikçe, ona tabi olmadıkça Allah onları ne bağışlayacak, ne de doğru yola iletecektir. Ama bunlar öyle bir şart koşuyor ki ya Muhammedun Resulullah demese de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uymasa da, bunları doğru yola iletme peşindeler. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola iletebilir? katad der ki, bu ayet Yahudiler hakkındadır. Onlar Musa Aleyhisselatü iman ettiler. Sonra buzaya yatamak suretiyle kafir oldular. Sonra Musa Aleyhisselam dönünce tekrar iman ettiler. Daha sonra İsa Aleyhisselamı inkar ettiler. Sonra da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemi inkarlar sebebiyle küfürleri arttı. Taberi de yine bu şekilde tefsir etmiştir bu ayet. İbn Abbas radiallahu anhu münafıklar da bu ayetin hükmüne dahildir demiştir. Evet İbn Kesir nakleder bunu. Araf 158. ayetinde şöyle buyurulur. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor bunu, öyle demesi emrediyor. Ey insanlar, bütün insanlar sizin hepinize. Göklerin ve yerin mülkü kendisine olan Allah'ın peygamberiyim. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Arapların peygamberi değil. İddia ettikleri gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların peygamberidir. Yani hepsine gönderilen bir rasuldür. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve o öldürür. Öyleyse Allah'a ve onun ümmi peygamber olan Rasulüne iman edin. O ki Allah'a ve onun kelimelerine, kitaplarına iman eder. Ona tabi olun ki, yani Rasule tabi olun ki hidayete eresiniz. Evet. Hidayete ermek Rasule ittibaya bağlanmıştır. Yine ehli kitabı kast ederek Allah Azze ve Celle, Bakara Suresi 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayeti bulurlar buyurulur. Yani sizin iman ettiğiniz gibi, yani sahabelerin iman ettikleri gibi iman ederlerse hidayet buna bağlıdır. Kaldı ki dinler arası diyaloğa çağıranlar, Yahudileri ve Hristiyanları dine çağıracaklarına keşke kendileri sahabenin iman ettiği gibi iman etmeye kendileri çalışsalar. Çünkü kendilerinde olmayan bir şeyle başkalarını nasıl İslam'a davet edebilirler. Sizde yok ki bu. Allah Azze ve Celle hidayeti buna bağlıyor. Sizin iman ettiğiniz gibi yani sahabelere hitaben söylüyor bunu. Yahudiler ve Hristiyanlar kast ediyor ama ayetin lafzı umumidir. Yani sebebin hususili bağlamaz burada. Umum delildir burada. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse yani bu asırdaki bu insanlar eğer sahabelerin iman ettiği gibi iman ederlerse hidayeti bulurlar. Mevhum muhalifi Yoksa hidayet bulamazlar. Yani bırakın Yahudi ve Hristiyanların iman etmelerini sağlamayı. İlk önce siz kendiniz bir iman edin bakalım. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibayı, onun sahbesinin yaptığı gibi sağlamayı bir önce kendiniz yapın. Fetih 13. ayetinde Halbuki kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse hiç şüphesiz ki biz o kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır. Onlara kafir demeyi yasaklıyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki, kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse, diyor. Hucurat 15. ayetinde şöyle bildiriliyor, müminler ancak o kimseler ki, inneme'l müminun yani inneme hasıredatıdır. İman edenler, müminler ancak şu kimselermiş. O kimseler ki, Allah'a ve Rasulüne iman ederler, sonra şüpheye düşmezler. Tekabun 8. O halde Allah'a, Rasulüne ve indirdiğimiz o nura iman edin. Yani kitaba iman edin. Allah Azze ve Celle kendisine, Rasulü Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a ve, ve Kur'an-ı Kerim'e iman edilmesine şart koşmakta, bunlara imanı kendisine iman ile bir tutmaktadır. Tevbe 80. ayeti. Onlar için ister mağfiret dile, bağışlanma ve ister mağfiret dileme fark etmez. Eğer onlar için 70 defa da istiğfar etsen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu şüpheski onların Allah'ı ve Resul'ünü inkar etmeleri sebebiyledir. Bu ayet münafıklar hakkındadır. Fakat onların bağışlanmama sebebini Allah Azze ve Celle Allah'ı ve Resul'ünü inkar etmeleri olarak zikrediyor. Yani dünyada e, coğrafi bakımdan, yani milliyet bakımından kendisini Müslümanlara nispet eden bir kimse bile olsa, böyle bile yaşasa kalbinde bunu gizlediği için münafıklar da bağışlanmayacak. Yani cehennemin ehlinden olacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman, onun sadece bir peygamber olduğuna inanmanın ötesinde anlamlılar ifade eder. Bu da onun Allah'tan alıp bize getirdiklerinin, bildiriklerinin bütününü, onun her bakımdan örnek alınmasını ve ona itaati de gerektirir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imanın farz olduğunu ifade eden hadis-i gelince, Bunlardan birkaç şöyle. İbn Ömer radiyalanmadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, insanlarla genel insanlar bütün insanlarla Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeleri namazı kılmaları ve zekatı vermelerine kadar savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları zaman İslam hakkı dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir buhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. İslam hakkıyla kast edilen e, kısas, işte, rejim cezası veya buna benzer e, had cezalarıdır. İslam'ın getirdiği hükümleridir. Ebu Hureli radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhammed'in nefsin elinde olan Allah'a yemin olsun ki şu Yahudi ve Hristiyanlardan beni işitip de haberdar olan Sonra beraber gönderilmiş olduğum hükümlere inanmadal halde ölen hiçbir kimse yoktur ki Ateş şehrinden, Cennemehir'inden olmaz. Bunu Müslim başkaları başkalar rivayet etmiştir. i̇bn Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka hak mabud olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet, namazı dostluğunu kılmak, hak sahiplerine zekat vermek, beyti etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Bu da Bukhari ve Müslim'in rivayeti. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uymayanlar sadece heve, hevalarına, heveslerine uymuş olurlar ki şu tehdidin muhataplarıdırlar. Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar sırf heveslerine, hevalarına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevasına uyandan daha sapık kim olabilir? Kasas suresi 50. ayet. Evet, Allah izin verirse Uğursuzluğa inanan bizden değildir. Başlığına da bir sonraki derste devam edelim. Subhanekallahüme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve estağfiruke ve etûb ileyk.